1046, numaralı konu, Hazreti Halit'in, insan eceli gelmedikçe ölmez, diyerek zehir içmesi ve bir Hristiyanın, ey Araplar, sahabilerden bir kişi dahi olsun kaldıkça siz istediğiniz yeri elde edeceksiniz, demesi, evet, Hazreti Halit bir münasebetle, insan ecelini tamamlamadan ölmez, diyerek zehir içmiştir, hireli bir Hristiyan olan Amr bin Abdil Mesih, Araplara şunları söylemiştir, ey Araplar, sizler aranızda şu kuşaktan yani sahabilerden bir tek kişi kaldığı sürece istediğinizi elde edebilirsiniz, bu kişi kendi vatandaşlarına da, ben bu Araplar kadar geleceği parlak bir topluluk daha görmedim, demiştir.